Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz iki hanım sahabenin hayatından örnekte inşallah. Bu iki hanım sahabenin isimleri Ümmü Süleym, Ümmü Hıram Hazretleri. Hayat Ümmü Süleym Asla adı Rümeysad'a kendisinin bu lakabıdır. Hazreti enesinde annesi oluyor kendisi. Bu iki hanım sahabenin özelliği şuna kanaklanıyor. İkisi de çok mücahede ediler. Allah yolunda cihat ederlerdi. Hatta savaşa katılırdı bunlar. Savaşta yaralıları tedavi ederlerdi. Bazen de bazen de kılca yapışıp Şarkıya girerler işte de beraberce. Hâd-ı Müsriyeyim Cahiliye zamanında Bide Münevvere'de evlendi, kızı evlendi. Korusu adı Malik idi. Bunlardan ellikten bir oğullara şükür oldu. Adına da Enes koydular. İslam Medine duyulunca biliyorsunuz altı tane Medine'li ensa dönüyor bunlara. O günün ahiretine göre hacca gitmişlerdi. Bunlar Mekke'ye mükerremede bir gece Peygamber'le görüştüler. Peygamber Peygamber'in imanı davet etti altısından. O anda imana geldiler. İşte ilk altı kişi Medine'nin Müslümanları Bunlar Medine'ye dönünce Medine Münevvere'de İslam'ı yaymaya başladılar. Bu Ümmü Süleym Hazretleri de hanım da ilk imana gelen hanımlardan biri oldu kendisi de. Kurası Malik imana gelmedi, direndi, karşı geldi. Hatta hanımının, Ümmü Süleym'in imana gelmesine de engel olmaya çalıştığı, Evde huzur kaçtı, tartışma çıktı, kavga falan derken en sonunda kızdı, şamodur kaçtı gitti. Gitti ama yola bir çalışma oldu, orada öldürüldü. Ne yazık ki imamsız arada gitti. Aradığımız Süleym du kaldı, bir oğlu yavrusu, Hazreti enesi, beş enesi yani. Onu büyütmeye çalıştı. İslam tabi Medine'de her gün genişlemeye başladı. Bu has-ı Süleym hem güzelliğiyle hem cesaretiyle her açıdan ün salam bir kimse Medine'nin menevere'de. Çok tarihleri oldu. Sonunda Medine'nin yerlilerinden, yere gelenlerinden Ebu Tara denen bir kimse bu hanıma talip oldu. Ebu Talha henüz imana gelmemişti o anda. Mümin Süleyman Hazretleri tam sağlam Müslüman ama mücahid. Öyle bir kadın çat koştu Ebu Talha'ya. Eğer imana gelirsen Müslüm olursan sen elinde kabul elin elinde kabul etti bunu. Ebu Talha biraz düşündü. İşte şu bu derken o da imana geldi. Ve onunla evlendiler. Peygamber Recep Hazretleri hicrette Medine'ye gelince bütün Medine'liler Resulullah'ı karşılama geldiler. Hoş gelinen karşılama geldiler. Aşağı herkes de. Elden gelerek kadar bir hediye getirdi peygamberimiz o anda. Bu kadar ömür süleyim, o anda durumu eğitilmiş maddi açıdan, peygamber aşıkı, peygamber ziyarete gidecek, ama elinde bir, şey bir şey yok, bir şey yok. Altına geldi. Ben dedi, enesimi. O anda onun işini nasıl enes? Ben dedi, yavrum enesim de götüreyim Resulullah'a, hediye edeyim. Peygamberimizin yanında hizmete bulunsun dedi. Tut Enes elinden. Ona durumu söyledi. Peygamber evine geldiler. Tabii ev yok da Ebi'nin -Eb evinde Peygamber misafirdi. Oraya geldiler. Dedi ki Üm Silem Benim bir oğlum var. Bu Enes. 10 yaşında. Bunu ben çok seviyorum. Üşüyüm taşındım. En sevdiğim şeyi sahbet etmek getirmek karar verdim. En çok şey bunu sevdiğim için bu getirmi buyurdu. Lütfen yarışi allah kabul buyurun buyurdu. Milabette yarışi allah enesim çok ustudur, çok tebiredir. Ladinler her şey uy uy uy uyuyunuz buyurdu. Has enes beygamcana da kaldım Tabi günün üzeri. Orada kaldı. Peygamberimiz bu Enes'i çok sevdi beğendi kendisini. 10 yaşında ama sanki yaşının üstünde daha akıllı, tefekkürlü, uyumlu her şeyi emriyerek bir çocuktu. Peygamber'e dua ettik e. Allah'ım. Bunda Uzun ömür ver hayırlısıyla. Bak, buna Enes'e uzun ömür ver. Önce bu dua yapıldı. Hikmetin acaba Peygamberimizin en çok sırlarını haseniz biliyor. On saniyende kaldı işi. Bunları aktarması için gelecek kişilere buna duası bu şekilde. Allah'ım bu enese hayırlı uzun ömür ver. Allah'ım bu enese çok mal da ver. Bak Muhteremler. Mesela Sarıbe geldi dua istedi. Buna ne gelmez ana? O aferimiz dua eti kendisi enese. Allah'ım bu enese çok mal ver. Malda bereket var. Buna eladıma çok eler abim. Ya bunu. Cehennemi elede dua etti. Peki dua kabul oldu mu? Tabi oldu mu Oldu. Hazreti Nefiz 100 yaşını geçti elhamdülillah. Hiç aklına zara gelmedi. Böyle yatafır olmadı. 100 yaşını geçti halde Basra'ya yerleşmiş o zamanlar. Basada yani durmadan İslamı tebliğ ediyor, peygamber hazretlerini rakidiyordu. Hatta Hasenizin sohbetine bulunanlar Peygamber görmeyenler o sohbete sanki peygamberimizin sohbetini dinlermiş gibi hal da. Yani bir nevi bir asıl saat yaşını doğurdu o sohbetinde. Yüz yaşını geçti kendisi e malın çok oldu, çoğu çutun çok ol torunlarıdır elhamdülillah böyle kavuştu tabi. Şimdi işaret bir okuyorum burada, müslüm Şerif'ten. Has-i peygamındaki Peygamber'deki ile ilgili olduğu için nasıl hizmet yapıyordu? Has-i Senes buyuruyor Etal-i Resulullah Aleyhisselam وَنَا الْعَبُوا مَعَلْقِ الْمَانِهِ Resulullah benim yanıma geldi diyor. Ve ne el Abu Ben o çocuklar beraber Resulullah Aleyhisselam azeti rehamza e geldi. <gülüyor> Hastanes tabii çocuk Devam ediyor, Oturamaz, oturması lazımdır. Peygamberimiz e özel işleri var tabii kendisinin. Hastanes Peygamberimizin evinin yakınında bir şey çıkardı, orada tabi oynar çocuk, oynarışlıkla beraber. Peygamberimiz bir gün yanına gidiyor Hazret-i Enes'in. O ne derken? Fesellem aleyhine bize selam verdi buyuruyor. Bakın muhteşemler. Peygamber Aleyhisselam hadedir. Hazret-i Enes'i karşısına çağırmıyor. Bak, dikkat edin muhteşemler. Hazret-i Enes'i dikkat edin başlayın burada. Peygamber Aleyhisselam'ın karşısına çağırmıyor. Enes talim'e. Enes buraya gel. Yok. E, Allah'ın Resulü Hazreti oyun çocukla beraber yanına gidiyor. Ne yapıyor? Fesellem aleyne bir de selam verdi buyuruyor. Önce onlara selam veriyor. Demek ki çocukların da eğer selam almaya akı ereceği bir yaşlıta iseler ondan selamlar da sünnettir hakkı muhtemelen. Febi Aseni Şaheddin Peygamberimiz beni, bana bir şey söyledi. Peygamberimizin bir ihtiyacı olan bir mesele için, iş neyse, bu bilmiyor bu ne olduğunu, oraya böyle Peygamber gönderdi buyuruyor. Febta'tu <gülüyor> ala ummiyi. <gülüyor> Haseniz akşamdan önce, güneş daha önce her hafta evine giderdi. Evleri de Kuba'ya yakındı evlerdi, uzak evlerdi biraz tabi. Peygamber onu her, her zaman Enes Ene git, geç kalamda gönderirdi. Fakat o günü Aleyhissel Mazatleri Enes'i özel bir yere gönderiyor. Şimdi, demek ki uzak bir yerimmiş de. Orada evine eğleniyor. Şemine, geç evine geç gidiyor Evine geç gidiyor. Fenerim ma'ci eve geldiğim zaman kalet. Dedik annem bana ma'habeseke ya annesi, neye geç kaldın bu akşam bak güneş battı Böyle, geç kalmadın sen. sen oynatırım yolda neye geç kaldın annesi bunu sorgu döştündü dedim ki anneme diyor ve asr-resulullah lihacettin anne beni peygambemiz bir ihtiyacı için bir mesele için bir yere gönderdi Gittiğim uzaktı bunu geç kaldım Kalet. annesi soruyor bu Peki peygamberin ne gibi hacet ihtiyacı vardı? Sana ne emretti? kultü Demek annem diyor, "İnna sirrun." Anne o bir sır. O Peygamberimiz sırrıdır. Bak onu çağırıp ona gizli söylüyor. Bu ne anlama geliyor? Gizli kalması gereken bir şey anlamaya geliyor. Bakın Hüseyin'dir. O anda onunki Hicran'da yaşlarında. Annesi sorduğu halde ne diyor? Kultu sırrın anne o sırrıdır. Rab'e veremez dedim diyor. İş Hazreti Yernes, gün üzere Peygamberimizin yanında eğer bir iş şey varsa o işleri görürdü. işte giderdi. Demek ki bakınız Resulü Aleyhisselam onu sıkmazdı fazla bak muhtemelen. Yani sıkmazdı onu onu izin verirdi. Onu oynamaya gönderirdi böyle. Oynardı. Bir de çağır zamanlarda kapıdan açıp Peygamber e çağırmıyor bakınız. Enes gelir çağırmıyor. Bakın yanına gidiyor. Çünkü sıran veriyor. Onu kenara çekiyor. Onu bir gönderiyor. İşte haz Ümmü Süleym bu haz Enes'in annesi. Annesi öyle bir anne öyle bir evlat yavru muhteremler yavru Hz. Ümmü Süleym annesi Peygamber Aleyhisselam Hazretleri ne zaman bir yere sefere yani cihada ya da giderse evinde oturamazdı. Allah'ın Resulü Aleyhisselam Hazretleri şimdi çölde yolculuk yapıyor aç geziyor susuz geziyor Düşmanla savaşıyor. Ben nasıl yani oturamıyordum kadınken. Çok mücahide. sürdü kendisi de. Yanına biraz su alırdı. Bir de bazı merhem yapardı kendisin Merhemle yapardı. Bazı bitkileri kurutup bunun hüvütü tozane getirirdi. Bunları yağla karıştırırdı. Bundan merhem yapardı. Ama bu işen tam uzmanıymış muhterem. Mesela hatta bazı savaşta bir sahabe Müslüman düştüğüm yere, yara düştüğüm yere koşup onu çekip geri getirilmiş. Bazen de okları çıkarmış okları. Yani ok çıkarmak mesele. Yani insan, insan canı dayanmak okları çıkarmaya. Çünkü ucu sivridir. Ama balık oltası gibi de bir kenarı vardır. Ok girerken hızlı güzel girer ama çıkarken çıkmaz, yani parçalar. Çok çekme gerekiyor. Bu tabi ne yapıyor? Yaraları geri çekiyordu. İcamında ok saplanmışsa, 10 20 santim, onları birden den çeker çıkarırdı. Tabi kan boşanıyor, kanı dindirir diye yaptığı merhemleri pamatere buraya koyardı, bunu beze sarardı ve elhamdülillah kısa zamanda geçerdi bunu ota. O zaman ki doğal, güzel ilaçlar yapardı, bunu yapardı onları. Bazen tabii hastara su getirirdi, harp gezerdi. Bazen de bakardı ki İslam ordusu biraz zor duruma gelmiş. Kafirle kalabalık, çok baskın yapıyorlar, iş tehlikeli. Hemen bir kıyızı kapardı. savaşa girirdi ve savaşta da savaşta kendisinde. Bunun bir özelliği de o günkü Müslüman sahabeli hanımlar tabi hanımların bazen gizli mahrem soruları uydu hanımların. Bunu kime soracaklar? Tabi Resulullah sormaları gerekiyordu. Hanımların çoğu utanırdı bunu sormaya hanımlar. Ümmü Selim'e gelirlerdi ya Ümmü Selim ne olur benim bir sorunum var. Utanem Resulullah'a sormaya genelde sorular meşritte sorulur diye sorular. Ve Utanem sormaya. sen bunu sorar mısın? Hemen sorar mısın? Ya Resulallah Allah kadar hayata bir şey yoktur. Bu nasıl olacak? Sorar mıdır? Örne de bunlar. Peygamberimizden bu aynı zamanda süt tedrisi peygamberimizin de süt tedrisi Aleyhisselam Bu Bunun için Aleyhisselam Hazretleri bazı evine giderdi. Nica'da giderdi. Bu Has-i Ümmü Selim evlendi Ebu Talha ile. Ebu Talha önce tabi Müslüman değildi Medine'de. Bu doğaldı da. Fakat İslam'ı biraz gecikti. Ümmü Süleym'in de ısrarıyla İslam'a geldi. Fakat İslam'a gelince, İslam tadına alınca doyamadı İslam'a muhteremler. Bunun da iki özelliği vardı. Sesi çok güçlü sesi. Bir savaşta bir Allah ibadiyi bağırınca o harp meydene böyle çınlarmış, yankı yaparmış, öyle güçlü sesi vardı. İkincisi de o şu idi, o şu. O kadar uşuk. Fazla pek amaç okulatı zamanlar Ebu Talal okura bakarmış, onu düşküre bakar muhtemelen. Okşuyur kendisi. Bunda tabi evlenince bunların bir çocukları olduğu adına Ümmir koydular. Bunların bir oğulları oldu. Ebu Talal da çocuğunu çok sevdi ama. Çok sevdi çocuğunu da. Çocuk da yakışıklı, tombul, güler yüzlemiş, canı yakınmış, böyle sağ, babasına saralırmış. Çocuk iki yaşına kadar normal yaşadığı sağlıklı yerindeydi. İki yaşına geldi çocuk, birdenbire hastalandı çocuk muhteremler. Hastalandı. Artık ağırlaştı. Bir gün Hz. Ebu Talha aşı namazına camiye, mesleğe gidecek. Evi tabi Kuba, uzak biraz da. Erken çıkması gerekiyor. Akşam namazına meşgide gidecek Medine'ye çocuğuna baktı. Ümeyr iki yaşında. çocuğu ızdırapta. Şu ateş gibi yanıyor. Şu balım sirkeniyor. Nefes alıp veriyor. Çocuk acı ızdırap çekiyor. İçi yandı. Düşündü. Ben de meşgide gitmeyi evde koyayım namazımı. Çünkü durumu ağır. Hat ümmü süreyim hanımı. Ya Ebu Talih'e namazım daha kıymetli, kulumu daha kıymetli. Yarın mahşerde mizana baktığın zamanlar bu akşam namazını ki meşrde kılacaksın, Resulullah hakkıda kılacaksın. Böyle bir namaz ki, herkese olmaz bu namaz tabi? Olmaz da bizlere işte. Resulullah mihratta namazı kılacak. Ebu Talih'e kendine gel, kendine gel, bu namazda kaşınmaz sen, sen, git namaza. Ebu Teala çıktı evden. Akta çocuğun ama yine de. Ebu Teala kapıdan çıktı. Az bir şey yürüdü. Çocuk da ruhun merak teslim etti, Öldü. Çocuk da muhteremdir. Şimdi düşünelim. Mesela günümüzdeki diğer bir kadın ne yapar? Günümüzde ne yapar kadın değil mi? Orası çıkıp camiye gidiyor. Henüz daha kaptı, arılmış daha. Yakına daha. Çocuk onda öldü. Kadın ne yapar? Baksana feryadı. Koş koş gel. Çocuk öldü mü öldü bir telaş. Yapar. Yapmadı, yapmadı muhtemelenler. Onun namazının sabrı engel olmayayım diye hiç arkasına bakmadı bile. Çocuğu aldı kendisi. Başka böyle götürdü. Yatırdı oraya. Hatta bir rivayete göre çocuğumu yıkamış şu anda. Çocuğu kefenlemiş. Öyle yatırmış çocuğu. Başka bir oda yatırmış. O zaman da akşamıza gidenler ev uzak olduğu için yatsınsa ev gelecek. Yümrüsüm Hazretleri korasına onun seri bir şey hazırlıyor. Onun seri yemeği hazırlıyor. Ne seviyorsa. Kendisi de daha güzel bir şey giyiniyor. Daha temiz giyiniyor. Her şeye giyiniyor. Yaz yıkılmış. Orası bekliyor. Ebu Talha kabine soruyor. Ya Ummu Süleym çocuk nasıl oldu? Gittiğin zaman daha rahat diyor. Gittiğini bıraktığından şu an daha sakin daha rahat. Tabii öyle sakin tabi rahat. Yok. Yalanı söylemiyor bakınız. Akılla mantık yerine böyle. Bir göreyim mi? Hiç görme. Çünkü çok rahat, çok sakin. Hiç hak etmeyin çok bile. Çok rahat şu anda. Sakın dokun şu anda. Değil mi? Rivati'ye göre bu Tala oruçymuş o gününde. Hem ona hazırlıyor. Sofra kule kendisine. Ona İsmail'de yediriyor onları. Kendisi de en güzel elbise giyinmiş kolesine karşı. Kokula sürülmüş. Yani süslenmiş. Kolosunu akşam oyalamak istediği niyeti bu. Yani çocuğu görürse üzülür, ağlar, uyuyamaz, mülküsi kaçar, sinişse mi bozulur? Bakın muhtemem der. Yani kolosu o gece rahat uyusun diye o oyalamak istediği bu. Yemekten sonra yine kolosu çocuğu soruyor, çok sakin diyor, oyalıyor kolosunu, yatıyorlar, evli fedrin yeşil olur. Yani cinsel işte bu ilişki buluşyalımlar. Şimdi sabah namaza kalkıyor tabi Ebu Talha'da. İlk işi ya Ümmü süleyim, ben mi çocuğa bakayım. Olur bakarız beraberce. Ama ben sana bir soru soracağım önce. Bana bir cevap ver de tabi olmaz mı? Sor bakalım. Bir kimseye bir amaret verseler İki seneliğine. Mesela diyor, işte ben yolcuya gideceğim, bir yere gideceğim de iki sene sonra buraya geleceğim diye birine bir emanet verseler. Emaneti verenler iki yıl sonra gelseler, bunu isterler. Ne yaparsın sen böyle bir şey olsa emanet veririm tabi diye, emanet verir. Güvenilmiş vermişler diye. Ya Ebu Talih, işte Allah Allah Celleşah'ın iki sene önce sana diye emanet verdi ya, Allah emanetini geri aldı diyor. Ay niye bana söylemedin? E ne yapıyorsun diye. Allah yarattı, Allah verdi, Allah bize görev ördüm bakın diye. Biz baktık onu, kadınla, kadındaki metanede bakın. İmanla bakın. Onun da yavrusu, ana yüreğe batıyor ikinci de. Aldı beraber buyuruyor. Ebu Teala'yı, git sen namazı gidiyor camiye diyor. Namazı gidiyor. Bu hadis uzun da hadis-i şerif Buhari'de şu bile okuyayım inşallah. Fentalaka Ebu Teala evinden çıktı. Medine'ye 5 doğru gitmeye başladı. Hatta et-i resulullah ve sellem 5'te geldi. 5'te geldi. Fi ekhberehü bir makane olan olayı Resulullah'a haberi anlattı peygamberimizde. Fakale Rasulullah Peygamber Şerif buyurdu. Allah lekima Allah size bu cinizi mübarek kısmını buyurdu. Ve ona sordu Peygamber bu akşam görüşün manımla görüşecek. Allah size ona bereat verecek verecek. Çok hayırlı olacak. Onun nesinden çok kurabiz gelecek bu Peygamber fe hamelet Ümmü Sileyim'de hamile kalmış oluyor muhtemelen. Kalmış. Hatta bir şey oldu Hz. Ümmü Sileyim hamile gebe. Gebeliğinin son aylarında kendisi baktı ki Resulü Aleyhisselam Hazretleri yine bir sefere gidiyor. Düşündü. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri meydana çıktı mı o mali hava tabii kayboluyor muhteremler. Yani böyle bir tabii hikayemsi olarak dinenice bu da kavramal böylece. Bir toplumda bir cemaatte bir evli oldu mu? Orada hava değişir o böyle. Hava değişir böyle. Herkesin gönlünde orada bir Allah yönelme, bir malevi haz, ruhsal bir hal belirir orada bir evliya bile olsa, bir mecliste, bir toplantıda, toplumda bir sahabe olsa, bir sahabe olsa, orada hava çok ama daha değişir. Düşünün ki, Hatim-ül Enbiya, Peygamber, son peygamber, Allah'ın Habibullah'ı, Habibullah, ondaki feyiz, ondaki nur, ruhsa feyiz taşıyor. Taşıyor muhtemelenler. İşte Peygamber Aleyhisselam azetleri Medine'de dışarı çıktığı zamanlar Medine'deki hava hemen değişirdi. Atmosfer değişirdi, manevi değişirdi. İnsanlar onu sezerlerdi. Bu hanım da gebeliğinin son aylarında olduğu halde bakıyor ki Aleyhisselam azetleri sefer edecek. Olmayacak Medine ona göre kararıyor Medine. Hava değişiyor. Ruhsazelik değişiyorlar. Duramadı. kuran haber sefer katıldı. O yüzden de. Oyuncu şartlarda. Yani devi üzerinde. Çöl doğasında. Yanıyor çöller. Toprak oluyor, kumpurtası oluyor. tepek gidiyorlar. Her şey oluyor. O durumunda katlandı bunlara. Dönüşte tam gece yarısı Medine yaklaşıyorlar. Peygamber'in ayeti vardı, alisamadetleri gece Medine'ye girmezdi. O gün Medine tabii gece karanlık kaya duruyor. E karanlıkta herkes önüne giderse kapıyı vurursa olacak? Uykuda an o zaman telefon yok ki telefonlar haber versin. İşte hanım geliyorum, şudayım. Sattılar işte. Ancak kapı vurun zamanlı kadınacak mı böylece? Peygamberimiz Medya'nın dışında tutardı bunları. Medya göndermezdi bunları. Medya'nın dışına beklerken bunlar Hz Ümmü Süleymin doğum sancısı sıklaşmaya başladı. Haberdi Ebu Talha'ya kocasına. Ebu Talha doğum sancısı çok sıklaştı. O anda da artık sabah yaklaşmış. Peygamberimiz de Medya yürümeye. Bir peygamberimiz Ebu Talha'ya olmaz sen eşinin yanında burada kalın onun yanında kalsın burada bir gidelim buyurdu Ebu Taraj'ın dayanamadığı Resulullah gidiyor ayrılınca oradan hava değişti Ya Rabbi Allah'ım biliyorsun Allah'ım dedi kendi kendine bak, ama seçti Allah'ım biliyorsun Allah'ım ben Resulullah'sı duramıyorum Allah'ım o gidince ben burada yanacağım ama bana görev ver hanım burada ağır durumda hemen Ümü Seymen geçti muhtemel. kı sağlık verdi ona böyle. Dedi ki ya Ebu Talib Ramman'a sağlık verdi, bir gidelim Medine'ye. Medine'ye gittiler, evinde doğumunu yaptı. Evin doğumunu yaptı. Doğan çocuğu hemen peygambere gönderdi oğlu Enes'i ile. Enes aldı kardeş ağzını. Birkaç hurma vermiş annesi Enes'ine. Yanına bulunsun derhemen. Enes aldı karıştığını, meşte geldi. Yarısıyla Allah, kardeşim sabah karşı oldu. Anne bunu size gönderdi. Ne abraza yapıyor yani. ne? Peygamber soğudunuz da, yanında bir şey var mı? Kurma var bir yarısı birkaç tane. Ver bakayım yoruma. Yani aldı kurmayı. Peygamber Çin'de ağzına Çok azın çiğnedi. edi. Peygamber aldı çünkü onu ağzına derdi onu. Evet, ondan. Yani peygamberimizin ağzından çiğneden, peygamber tükürü, tükürük. Belki bize biraz e, şey kaşaramam, o, o da Peygamberin cüz'ü parçasam ama orada tabi. Öylece. Yani cüz'ü parçası, küre verdi ve ismini peygamber koydu, Abdullah ile koydu e. Koydu, onu gönderdi. Bunun dokuz çocuğu oldu, hepsi de kuru oldular bunlardan. Şimdi gelemiş inşallah ikinci hanım sahabeye. Ümmü Hiram, Ümmü Haram da okunabiliyor, hanı kesesiyle fethesini alabiliyor. Ümmü Hiram Hazretleri, bu da Hasan Esin, annesi, annesinin kardeşi. Kardeşler bunlar kız kardeşler bunlar da. Kardeş, i̇ki kardeş, ikisi de Mücahide, Allah yolunda. Bu aynı şekildeymiş. Bu Ümmü Hiram da cahile zamanında İslam'dan önce Medine-i evlenmiş. Ama ben kaç tane bir kişi evlenmiş bunda. Evlenmiş. O da iki de oğlu olmuş. Sonra İslam Medine'ye gelince 6. Medine'ye gelince İslam Medine'de elime başlayınca bu da Ümmü Süleym gibi ilk Müslümanlardan Ümmü İhram de. Hem o da İslam'a geldi, Müslüman oldu. Şimdi Müslüman oldu ama Kolojisi amr bin Kaş bu İslam'a gelmedi. Ben Müslümanım dedi. Oğraştı Kolojisi'yle. Oğraştı Kolojisi'yle. Çok uğraştı. Kolojisi imana gelmeyince o zaman ben sana haramım dedi. Şimdi. Nikahımız düştü. Ben sana haramım. Ayrılamasın zaman dedi. Kolojisi'ni bıraktı, gitti tabii kendisi Evet. Sonra bu evlenen tekrar tabii mübadil evlendim muhtemeler. Şimdi bunun özelliği şu, tabi kısa işlem gerekiyor işte konuyu. konuya. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri de onun evine giderdi. Gedu ala ummi hiramin fethu imhu. Peygamberimizin bu da süt süteğiz olduğu için Peygamberimizin mahremi olduğu için Peygamber Aleyhisselam Hazretleri ona giderdi? Bu da, bunun da herkese bir özelliği var da, bu da Peygamberimizin sevdiği şeyleri bilirmiş, hemen buna yaparmış, peygamberin yedirmiş bu Özel bir böylece bu. Yani bütün bunun da zevki, bütün şeyi, bu da bu böylece. Bu da savaşlara katılıyor, bu da mücahide, bu da Allah yolunda her şeye katlanıyor. Bunun bir özelliği de peygamberin sevdiği şeyleri araştırıyor, buluyor, Onlara yatıyor. Peygamber ilk eder bunu kendisine. Ve kâhâd-ı ümm taht übade bin Samit ve aleyh-i Bu übade bin Samit ile evlendi. übade bin Samit Bediye-i Ensadan kendisi de bu da ilk Müslümanlardan bu da übade hatta akabede-i biatta bulunmalardan yani ilk Müslüman bedeniyle bunlar kendisi hem hafızı, kendisi kuru hafızdı. bu da mücahit kendisi de, ilim sahibi kendisi de, evlendiler. Yani tam bir denkleşme, evlilikte uyum. Bu bir evlenme oldu ikisi arasında. Özeteyim inşallah, bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri yine Ümmü Hürrem evine geldi. Feth Ambehu, Hazreti Ümmü Hürrem hemen acele İnşallah çıkarın önüne. Ya Allah buyur diye. Bu da tabi bir manevi şeref muhtemelen. De. Yani sevabın da ötesinde, ötesinde ne demek? Bir peygamber bir evine geliyor, kadına evine geliyor. Evine geliyor. Onun önünde oturacak, onun yemeğini yiyecek, onun suyu içecek. Bu tabi onlar için kutsal bir şey tabii onlar için de. Hatta ise herkese, ha, Fena bir sülülde, Pey Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, Yemekten sonra, Dayandı, Uykuya daldı. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, Uyuduğu zaman, Sahabeler, Onu uyandırmazlardı. Mutlaka bir mali bir hal var diye, Uyandırmazlardı. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, Ümmüreyim'in evinde, dayandı, bayağı yukarıya daldı. Ümrün Hazretleri de ayakta bekti uyansın da bakalım bir şey var bu uyumasında. Ne uyutuldu acaba? Hatta i̇ste ve ve yedi haku Peygamber Hazretleri uyandı, şuradan oturuldu ve Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri gülümsemeye başladı Peygamberimiz. Yani bayağı bir gülümsemeye e, tebessüm ötesinde dıyık. Yani hafif sesli peygamın hafif gülümsemeye başladı. Kale. Ve ma yud hüküke ya Resulallah. Kadın sordu ya Resulallah acaba seni güldüren nedir acaba? Ne gördün rüyanda uyku ne gördün ya Resulallah? Neye gülüyorsun ya Resulallah acaba? Peygamberimiz şöyle buyurdu bana Rabbim ümmetimin Deniz savaşını gösterdi. Bakınız, deniz savaşı olacak ileride. Yani buna alışsın. Şey bir de şöyle bakalım. Kader yönünden bakalım bir de buna. Kader yönünden bakamadıram da. Bakınız. Yani ne zaman nerede ne savaş olacak? O savaşta kimleri bulunacak? Kim orada şehit olacak? Kim yaralanacak? Kim geri dönecek? Hep kaderi var bunlar böyle. Şimdi biliyorsunuz alemler var, alemler. allah Teala Mevlamı nedir? Rabbül Alemin. Alemin, alemin çoğulu. allah Teala her alemin Rabbidir. Dünya alemi, verzi alemi, ruh alemi. Bir de alemin misali bir alem var. Alemin misal deniyor oraya. İleriden ne olacaksa, ya da geçmişten ne olmuşsa, o da her şeyin bir görüntüsü var. Bir anne gibi orası denerler. İşte bazı evliyalar, evliar tabi bazan. Evlana da makamına göre ve bir de kişi durumuna göre evliyullah da alemisi bir anne gibidir oraya bakarlar. Bakarlar ama. Biliyorsunuz bazı ayna biraz mat olur. Palek göstermez. Bazı ayna tozlu bozu olur, pis olur, ne göstermez. Tabii peygambere gelince onun şeffaf oluyor. Oru işte aleye kuşatın fi sillah. Yer kebuna -E -E bari. ki Lümihram ya Ömühram. Bana Rabbim şimdi alemi misalde Ümmetimden bir ordunun fi sebilla, sır Allah için Allah'ın din hakim kılmak için bunların savaş ettiklerini gördüm. Bunlar gemiye binip de deniz savaşına gidiyorlar bunlar. Deniz savaşına. O andan Medine Münevver'de böyle bir şey olabilir mi? Deniz savaşı. Olamaz. akla gelmez. Nuh'un gemisi gibi. Nuh'un gemiyi karada yapıyor. Gelen gülüyorlar ki aferilen bunu tutuşulur mu istiyorlar? yapıyor diyorlar yapıyordu o da. <gülüyor> Peygamber Aleyhisselat Ümmü Hiram'a tabi ayrıntılarını verdi, uzanını verdi. Ve o savaşa katılacak olan gazilerin sahabından bahsetti. Deniz savaşı ürenlerin şehidi iki katı artıyor o da. İki katı artıyor. Yani bir insan karar savaşında şehit olsun, tabi şehit oluyor. Deniz savaşından bu şehidin sevabı ikiye kalkıyor bu. Çünkü bu deniz bu. İnsan karar yaralanır ama sürdüğü yere kurtulmaya çalışır. Ama deniz yalan düştü denize? Tabi bittiği için Bu mübarek hatun Ümüram Hazretleri Allah'ın Resulü'nün ağzından o dinin sayı katacak olan kimselerin sahabını duyunca aşı geldi. Zaten Zatenkinin mücahide, cihad ruhlu, yalnız savaş kimse. Ya Resulallah, Allah, Allah dua et de, ben de o savaşta bulunayım. Peygamber dua etti kendisine. Peygamberimiz yine arkasına dayandı, yine uykuya daldı. Uykuya daldı. Yine uyanınca, yine gülümsedi, yine sordu. Ya Allah yani gülümsüyorsunuz? Peygamberimiz bu defa ona daha ayrıntısını verdi, savaşın nasıl olacağını, yine Ya Resulallah, Allah Allah duv et, ben olayım. Peygamberimiz bu ki, sen orada olacaksın. Sen orada olacaksın. Hem de ön safta olacaksın. Yani o orduda kimler olacaksa hepsini perim Allah gösterdi maalesef. atabilecek bir şu anda. Böyle de sen de oradasın. Kocan da o savaş olacak. Altın üzerine olacaksın. İlk hamlede çıkarma yapınca altın böyle taş ayarını sürecek, Altın böyle bir çekecek. Sen düşeceksin. O da şey edersin bu noktada. Kan toyu da Mevlamız'da şükretti Allah-u Teala'ya. Tabi şehitlik çok başka bir şey oldu. Allah'ın şehitlik. Bir adam. Tabi, tabi şehitlik Allah'ın dinli hakim olmak şey olursa, Fisri bir deniyor. Allah yolunda olursa Bu da böyle kaldı orada. Orada kaldı. Hazreti Ömer halefi olunca Hazreti Ömer olunca. Hazreti Ömer etrafa yine fetholan yerlere bazı sahabeleri özel gönderiyordu. Onları eğitmeleri için dini açıdan. Hazreti Ömer Ebu Derda'yı Şam'a gönderdi. Ebu Derda, oturun Medine'de. Medine'de gidiyor sana. Sen Şam'a git. Şam'a oraya yerleş. Orada İslam'ın tebliğe Kur'an-ı Hakkı Anadolu'da vermişler. Haz bin Cemre de Filistin'e gönderdi Haz Doğmer. Muaz sen de Filistin'e git, İstanbul'a gelmadı orada böyle. Hadıtı Übade bin Samite, yani bu kadın karesine ona buyurdu. Sen de Humus'a git. Humus. Humus Suriye şu anda mutlaram Türkiye'den gidince, evvel gidince önce Halep var. Yol güzelki anda. Karayolunda. Ondan sonra Hama geliyor. Rüşünün üstü Humus geliyor. Şam'dan önce. Yani Hama ile Şam arasında Humus diye bir ayet var böyle. vardı böylece. O zamanlar Humus bugünkünden daha da görkemliymiş, daha büyük şehirmiş o zamanlar öyleymiş. Hazreti Ömer Übadet bin de eşi hanımıyla beraber Humus'a gönderdi. Übadet, Humus'a gitsen de İslam'ı geldi bu şekilde. Bunlarla ilgilenirler Hazret-i zamanında Hazret-i İslam'e Hazretleri o erkeklere hanımı kadınlara durmadan çalışıyorlar. Gece gündüz durmadan anlatıyorlar. sohbet bir anlatıyorlar bunları. hazret Ömer tabi rahmetli oldu. Şehit oldu namaza dururken. hazret Osman'ın halifeliği zamanında Şam valisi Hz Muavi'ydi. O Şam'da valiydi. Hazreti Muavi'ye gönlüne geliyor hakkı muhtemelinde. Bir kimse bir işi benimsemişse ben genellem olarak ama böyle kişisel değil. Yani bir toplumsal olarak bir insan bir şeyi benimsemiş kimleri vakfetmiş hayatı oraya koymuş, ağırlığını koymuşsa, o kimse onun yaratılmıştır. Mesela Fatih Sultan Hazretleri. Onun da görevi, sen fethetmek. Onun yaratılmış. Onu yapmaya mecbur muhtemelen bak. Onu aşk verilmiş. ona da layık ama. O da var böyle. has o anda Şam valisi. Suriye'de karışıyor o civarlara. Uzaktan Akdeniz'de bir adal olduğunu duyuyor. Adal olduğunu duyuyor. Büyük ada olduğunu duyuyor. O zaman Mısır'da Müslüman ellerinde. Bazı gemiler Mısır'a giderken bu Kıbrıs'ı görmüşler gemişlerde. Oranın güzeli antrenası Muaviye'ye. Yeşil bir memleket. Aşıklı, bolluk, şusu, busu, methediyorlar kendisine. az Muaviye içine gönderiyor. Geliyor ki Kıbrıs'ı fethetsem. Ama o güne kadar Müslümanlar deniz savaşı bilmiyorlar ama. Ne gemiler, büyük gemilere var, hapsalık gemilere var, ne filoları var Müslümanların anlattıklarına. İçine i̇şte göndü ama. Halife ve Osman'a mektup yazdı. Ya emr-el müminin, eğer izin verirsen, bu da Suriye'nin karşısında onlar diyor Araplar, bahri ebyad, yani beyazın anlamına geliyor. Bahri Ebyat, Bahri Ebyat'ta bir ada var. Ada var, onu fethetmek istiyorum. Hazmanda izin verdi. Hemen tersane yapıldı, Humus'ta Haz muhabire keşfetti, en kısa yol humusmuş Kıbrıs'a, Suriye'den en kısa yol, en kestirilme kısa yol humusmuş. Humusu ağzını verdi. Oraya tersane yapıldı. Dimin inşasına başladı, gemiler inşasına başlandı. Kısa zamanda gemiler yapıldı donatılı gemiler haber gönderildi. İlk olarak Müslümanlar bir deniz savaşına çıkacaklar. Yalnız gönüller buna çıkacak. Öyle verirdi. Yani Gönüllüler çıksana buyurdu. Bunu duyan Hazreti Übade bin Samit ve hanımı Ümmü'ne madretere de hemen buna katıldılar gönüllü olarak. O zaman kadın kaç işte bak muhteremler? O zaman kadın yaşı 84 yaşında kaldı bak. Kadın, 84 yaşında kaldı. Dönü olarak katıldı. Katıldı. Ama hem hatırladı. Peygamber şeyini böyle. Ben inşallah şeyhine hocam diye kendimini hazırladı. Ve gemiye bindiler. İslam donanması Kıbrıs kuşatınca orada o zaman Bizans ayeti orası. Egemenliğineydi bir anasının olmasına kaçtı ondan. Kaçınca, Kıbrıs'ı ve çıkarmaya başladılar. Sahile. Atlar, develerle. eninde bu mübarek kadın da vardı. Hazretleri de at ile beraber gemide indi. Sahile çıktıktan sonra Larnak'a yakın bir yerde oluyor bu. Larnak'a yakın bir yerde. Şu Orası Rumlar elinde ama orası şu anda. Oraya bir yerde atı ayağı bir taşı çarptı, sürüştü, at bir sendeledi. Ya atlameyi yamuldu, sendeledi. Hızlı tabi çıkan yapıyorlardı. Üstteki mübarek hatun da fırladı, yere düştü. Hakikaten atlameyi şihirdiler kendisine. Ramayalar tabi kendisine. Orada şehit olduğu kendisi. Orada defin edildi. Yani buna bir de kader açıdan baktığımız zamanlar bakınız yani her şey belir mükteremler tabi zamanla Kıbrıs elden çıktı Müslüman'dan çıktı Haçlar zamanında elden çıktı sonra elhamdülillah Osmanlılar tekrar aldılar burasını Osmanlı ordusu Kıbrıs'ı fethedince bu hatunun mezarı belliymiş Yeri belliymiş. Açıkta, meydanda böyle ama yani yeri belliymiş. Kaybolmuş yeri. Oradan Osmanlılar, Allah Resulullah onlardan muhteremler. Ümmü İhram'ın mezarını türbe yaptılar, yaptılar. yana bir dergah, bir cami yaptılar, yaptılar. Ve buna isim verdiler. Hala Sultan da isim verdi. Osmanlılar da isim verdiler, verdiler. Şimdi orada ziyarete açık tabi Rum kesiminde orası onlara kaldı orada işte bu iki hanım sahabe hanım sahabe bunların özellikle ikisi de mücahide Allah için bir şey yapmak yani sözle dille İslam'ı yaymak gereğinde kılıçla el kuvvet bile kuvvetiyle kadir olduğu halde bunları yapmaya çalıştılar muhteriler bunlar Tabi ikisi elhamdülillah Allah'a kavuştular, kavuştular Mevla'a kavuşular. İkisi de Peygamber'in duvansını aldılar ve biri şehit oldu. Tabi öbürü şehit olamadı. olamadı, şehit olamadı. Bu mübarek kadınca şehit Mevla'a kavuştu. Hazreti Enes'e muhteremler o da Basra'ya yerleşti. Son zamanında Basra'ya yerleşti o dönemde Basra'da o bölgenin bir nevi en büyük merkeziydi. O bölgenin Basra o zamanlar. Hasen oraya, oraya yerleşti. Tabii Hasen herisinde amacı ne? İslam'ı yaymak. Yani eshabın hemen hepsi ruhu bu. İslam'ı yaymak. insanları kurtarmak. imanları kurtarmak herkesin. Buna çalışırdı her gün sohbet verirdi. Binlerceki sohbete gelirlerdi. Gelenler ağlar, sızlar bayılırlardı sahabeler. Gelenler, sahabedey tabi bunlar. Tabin olmuşlardı Bayılırlardı. Sanki Peygamberimizin bir nevi sohbetinin küçük bir örneğiydi Hazreti Enes. Tabi her sözü Peygamberimize bağlar. Her Peygamber'e meşşelatı duydum. Peygamber'e böyle buyurdu, Peygamber'e böyle yaptı. Peygamber bana e böyle söyledi diye o anda bir canlı olarak peygamber'e ismini anar orada. O havada oluşurdu. Herhangi böyle muazzam bir cihat yapardı orada. Yüz yaşına geçti. Orada hastalandı. Tabi dünya fani. Ki peygamber kalmadı. İnyafani hastalandı. Artık evine sığma ziyaretçiler Basra'da son sahibi o kendisi Basra'da. Yoktu başlı sahibi o, o zaman o dönemde Basra'da. Çok yaşadığı için son sahibi Basra'da. Artık peygamberimizi gören son sahibi gidiyor diye Basra ağlıyor. Ha, ağlıyor muhteremler. Çünkü son sahibi Basra'da. Peygamber gören bir sahibi. Basra'a ağlıyorlar. Ağılışıyorlar. Basra eve geliyorlar. Hazretleri yatıyor. O tabi ağlamıyor muhtemelen. Neden? Peygamber'e kavuşacak. Kendi kavuşacak. Ve Mevla'ya kavuştu. burada. O da oraya defnedildi. İbn-i Sirim vardır. E, muhadisinden, tabi'nin büyüklerinden. O Hazretleri yıkadı. Kefenedi. Namazını kıldırdı. Oraya bastıya edildi muhtemelen. İnşallah bunlar bize bir örnek olsun sahabeler muhteremler hanımlar örnek olsun inşallah teala eğer bizler örnek aldığımız yeri yanlış yaparsak o zaman şaşırız muhteremler. Yani bizler eğer işte hiç namaz kılmayan da var hiç oruç tutmayan da var efendim de var diye Onlara bakarak kendimiz üstün görürsek aldanırız muhteremler. Neler örnek alacağız? Peygamberimizden ve sahabelerden nasıl hızlığa bakınız? Düşünün muhteremler. Hazret yüz yaşını aşmış her gün sohbet veriyor durmadan beri. Halkla uğraşıyor. Canla başına uğraşıyor. Gece gündüz uğraşıyor. Hazret Ümmü bakınız 84 yaşında 84 yaşında kadın kadın mı? gemiyle deniz savaşına giriyor Humbuslam gemiye biniyor o gün yelkenli gemileri tabi ama yelkenli gemileriyle ki o gün küçük gemiler Yelkenle gidiyor rüzgarın esmesine bağlı yelkenliye de bazen terslik istikametinden geliyor yelkenliye bir şey yollar. bazı yelkenleri koparıyor Deniz dalga oluyor, Akdeniz tabi bu, dalga oluyor. Yani denizde bir tehlike de varken her şey gözün aldı. Kadın, yaşlı kadın dağımda oraya, o yaşta at ödüne bindi, en önünde sahile çıkarmaya karşıya. Peki, acaba biz ne yapıyoruz İslam Bir de kendimize bakalım muhtemelenler. Eğer bizler bir tek kişiyi İslam'a getirememişsek, buna bir sebep olamamışsak, bunun için çalışmamışsak, ben şahsa kere bu ömre yazık muhtememdir. Hayata yazık bana muhtememdir. i̇lm yazık yani böylece. Din hibet işte muhtememdir. Allah'ın dini benim gerekiyor. Bu Allah'ın dini. Allah'ın kitabı Yar melek soracak mahşerde bizlere. Söyle muhtelem. Önce ilk suvar Cebrail Aleyhisselam'a melek soracak. Ya Cebrail, benim kitabımı Kur'an'ı sen ne yaptın? Titeyecek Cebrail Aleyhisselam. Ya Rabb'i, Habib-i Ekrem'ine, Hazım Aleyhisselam'a teyit et bunu. Soru peygambere gelecek. Allah soracak. Habib Muhammed'im Cebrail sana Kur'an'ı tebiye getirir, vahiy getirir mi sana? Getirdi ya Rabb'i. Senin altım ya Rabbi dövüldüm, itildim, kakıldım, taşlandım, kanadı yar yaralandım, her şeye katlandım, göz gördüm, aç kaldım. Bunu tebliğ ettim ümmetime, insanlara. O çöllerde, o gün koşamadım böyle. Düşünün ki bir peygamber Hele biri emir verir, bir peygamber. Otursun, otursun, koşsun, birbirimizleri. Evet, üzerine de, yani bir konuştun. Bu da olmaz. Bir, bir peygamber. Bir peygamber ne yapıyor Dua da olmuyor. Allah böyle yap, yok iş yap böyle Sen çalışacaksın, ki Allah verecek. Ekmesem, de Allah ekmek ver bana, olmaz mı Sıra gelecek müslenler sahabelere. Peygamberimizden sonra sırayıcı sahabelere, onun Allah soracak sahabelere, ey Muhammed'in eshabı, gelin bakalım, ve bebek Allah'ım, benim Habibim Muhammed'im sizlere İslam'ı tebliğ etti mi? Etti ya Rabbi, etti ya Rabbi. Siz ne yaptınız? Ya Rabbi, Medine-i Münevvere'yi, Peygamberimiz'i candan çok sevdiğimiz halde, Ondan sonra mühideye oturmadık Ya Rabbi. Dağıldık, küriyatı dağıldık Ya Rabbi. Elimiz koptu, gözümüz çıktı, ayağımız kesildi, sakatlandı, kanlarımız aktı. Fakat sen de cihatik, İslam'ın Ya Rabbi. Böyle gele, gele, gele, gele. Sıra bize gelecek bu trendler. Allah-u Teala bize öyle soracak, soracak mühide bizlere kulak fısıldan yaptınız ya ateş yanıyor yangın var yangın huturlarında insan şu bilmiyorlar duymamışları bir şeyi evinde yuvada bir şey görmemiş zavallı gençler evinde bir şey görmemişler ana baba namaz kıyıyor bir ana baba sonra okula bir şey alamıyor bilgisayarda internette efendim televizyonda şurada burada çevresinde onu hayal zannediyor zavallı bir de kredi arkadaşı varsa tamam artık hayat onu mutlu zannediyor kendisine. Hayat öyle zannediyor ama hayat bu değil muhtememdir. Bu hayat bir hayat bu böyle şey. Sınırlı bir hayat bu böyle şey. Ölüm varsa onda ne yapmak gerekiyor? İşte onlar bizim de ulaşmamız gerekiyor muhtememdir. Üzülerek böyle, ağlayarak, sızlayarak ulaşmamız gerekiyor. Onlara böyle ters bakmamız gerekiyor. Bilmiyorlar. Vallahi billahi bilmiyorlar müte, muhteem. bilmiyorlar mütehendi. Hayatın ne oldu bilmiyorlar ki böyle. yaradını bilmiyorlar, kendine bilmiyorlar. Fakat değiller. Niçin bilmiyorlar? Narkozlanmışlar, narkos narkomütehender. Alkol, uyuşturucu, sigara, şehvet, cinsellik, yayınlar. Ne de bunlar? Her biri bunlar bir narakoz. Narakoz muhtemelen böyle. Yani gençlik tamamen narakozlanmış. Uyuşturulmuş, uyuşturulmuş. Bilince gitmiş. Baygın halde, kom halinde. Gençlik muhtemelen. Narakozlanmışlar bunlar böyle. Bilmiyorlar muhtemelen. İşte ne yapalım? Her Müslüman, azı cemaatimiz ne yapalım? Herkes böyle evinde, arkadaşında, komşusunda ne yapalım? İkisi Allah'ını getirmek çalışalım. Allah hepsi bu aşkı sevgi versin inşallah. İlla'tan Fatiha.